Bu sabahlar, bu Şu şarkıda düdük çalan adam olsaydım havamdan geçilmezdi. Sonlara doğru düdükleri ben çalıyorum diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çal bakayım bir. Egeir, <gülüyor> Egeir. <gülüyor> <gülüyor> Beğenmediniz? Ay yani vallahi bugüne kadar yaptığın en kötü. Yo ben beğendim ya. Valla en kötü taklitti ya. Yani düdüksüzken böyleyse faiz. Düdükçükken ee, tabii Düdükçük. Düdükçük. Düdükçüsken. Yani ben. E, hayvan taklitlerinde biliyorsunuz bir numara var? insan taklitlerinin bir kısmında insan gibi insan, i̇nsan taklitlerinde bayağı, bayağı bayağı iyisin e, demek ki Eşurman taklitlerinde biraz daha çalışma e, lazım yani onlar bence evet e, hiç ilgilenmediğim bir konu ilk kez karşına geliyor. ilk defa evet. ve bence gayet de güzeldi aslında evet ama çıtayı ilk başta sen çok yüksek yere koyduğun için hani o insan evet, taklitlerinde o hayvan taklitlerinde oluyor. bayağı bayağı iyisin yani bayağı iyisin o yüzden çıta yani altında kaldı. düdüklü ve düdüksüz hareketler yapıyorum o zaman. O da sana en güzel sabah sporu. Dinleyicilerimize günaydın diyelim. Macera dolu bir cuma sabahında beraberiz. 17 derece bir hava sıcaklığı bekleniyor bugün. Şimdi az, az. buz gibi olmasına hiç şey yapmasınlar havanın. 17 derece diyorlar. 17, 18, 20, 20. Hava durumuna göre kıyafet belirledim. Sabah evden çıkarken şu anda Donnieyim. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu ne ya? Kısa kollu geldim. Donanza diyecektin. Donnieyim biliyorsun. Çekimleri doğru kullanalım. Genç arkadaşlarımız da dinliyorlar. Şu anda ama. Yani iki saat sonra Donanza'ya geçebilirim. Yani e... Tabii gelecekten bahsediyorsan Donanza. Ama şimdiden bahsediyorsan Donnieyim. Doni. <gülüyor> doni veya Donirem. <gülüyor> o da e, değişiklik arz ediyor. Evet. Ee, günaydın. günaydın Günaydın diyelim Gört Göz Fire stüdyomuzda ama gözlüksüz olduğundan Hiçbir espri <gülüyor> şu anda Vallahi ben de işte alışmamış e, Gözde. gözlük durmuyor e, Unutmasın desem Alışmamış başta e, şap, Gözlük durmaz olur mu? Alış, alışmamış gözde gözlük durmaz Tam gözde durmuyor ki gözlük Burunda duruyor Adam Öyle olsa burunluk denir ya niye kulakları niye gözler diyoruz? Kulak da var, evet kulak da var, burun da var. Bence orayı komple bir set olarak planlayalım. İşte ona başladım ben. Baş seti. Yüz diyelim ya, yüzde durmaz diyelim. İşte bitti gitti, alışmadık yüzde. O zaman da kulaklara durmaz. haksızlık olmuyor mu Fahir? Yüz diyorum canım, yüzün parçası değil mi sonuçta? Biraz geride ama. Kulaklar yüzün parçası mıdır? Yani <gülüyor> valla baya şimdi baya zaman oldu. Baya derin takisimaları gidiyor, kulaklar yanda kalıyor. Kafanın parçası. Tamam, ona kimsenin itiraz yok ama. Bir o adamın canım, yüzü çok yok. güzel dediğinde kulaklar bunun hiç yüzde yok. ikisi belki o da Aynen. yandan görüldüğü için. Sen hiç yüzü güzel denilen bir insanın kulaklarının çok çikin olduğunu gördün mü? Görmüyorsun ki kulakları ondan. Kulaklar değerlendirme dışı. Öyle mi diyorsunuz? Hı -hı. Hay Allah Yüzü ya. çok güzel dediğin yani yani kulak, anda. Kulak... Ama bir seferlikte kulaklara ayıp etmiş olalım Oktay. Kusura bakmasın zaten hayatı boyunca büyüyen organ yani. Gerçi burunda da aynı şey var. İnsan yaşadıkça büyüyen organlar durmayan doğru, büyüyen. Doğru. Doğru. Yani şöyle fil kulaklarına sahip olmamıza ne kaldı şunu şurasında. Bir buçuk yıl. Vallahi birkaç sene içerisinde maşallah fil kulaklarına sahip olacağız. Sen gözlüklü hayatının ilk gününü geride bıraktın falan. Biraz bize anlatır mısın? Şöyle söyleyeyim. Ee, <gülüyor> yaşadığını zannettiğin dünya ile gerçek dünya arasında bir fark var mıymış? var. HD kalitesinde artık dünyayı e, görüyorum. Olumlu, öyle, oldu yani. olumlu oldu Olumlu oldu. Çünkü bazıları da diyor ki her şey çok güzel zannediyordum. Bütün çıplaklığıyla görünce tiskindim. Yani evet o da var bir taraftan ama ben daha alışamadım. Ne yalan söyleyeyim alışamadım. E takman lazım alışman için Fahir. Evet. Bugün yine gözlüksüz gelmişsin. Ya ben gözlükle oldumu unuttum. Daha bünyen şey unuttum yapmadım. Unuttun mu yoksa gerçekten yani ben de ilk taktığım zaman unuttum diyerek takmıyordum gözlüğü. Yo valla unuttum ya. Yoksa i̇lk, takmaz mıyım ya? Genç görünmek mi istedim? Biliyorsun, Bir gün, gün olsun genç görünmek mi istedim? <gülüyor> canım ben yıllardır genç gözüküyorum da artık şeyi yok kabında mı tutuyorsun peki yoksa dışarılarda mı o, hem kabında hem baya yeni o zaman daha, yani. şu anda daha hiç alışamamış çünkü alışmanın ilk belirtisi kabını artık başka bir yere koyup mı? ondan sonra gözlüğü sadece yanında taşımaktır Oktay, o paraya kıyamıyorum o yüzden olabilir mi Belki İşte herhalde. o yeni olduğu için yani benim için en güzel takıh yani şu anda bütün yatırımımı ben 2015 senesinde gözlüğe yaptım da... iki şarkı falan ayarlayalım sen git al gözlüğünü Gazeteleri falan Bakıyoruz. Evet, Gazetelere bakalım. Evet. bakacağız. bakacağız. musun? Yayınımız hiç. değişik Beklerim. olacaksa bekleriz fair. Ya ileri astımat hastası olmanın böyle için her şey birbirine girdi. Bilmiyorum çocuklar. Bugünlük beni idare edin. Ben yarın söz veriyorum. Yine yarın cumartesi da bize faydasın. Yine cumartesi dedin ki tertim fair. Aynada kendini şöyle güzel net gördün mü? Gördüm gördüm. Nasılmışsın? Ne dedin? Nasılmışsın? Ne dedin? Nasılmışsın? Tipe bak dedim ya. Tipe bak dedim ya. Vallahi iyi. şöyle söyleyeyim. Hakikaten aynada gözlüklü gördün kendini. Aslında evet, öyle değilsin biliyor musun? Öyle hmm. değilsin sen. Yani normal gözlük. Ama işte onun için lense geçmen lazım. Nasıl nasıl nasıl değilim ya. Öyle yani aynı kendini yıllar sonra ilk defa net gördüğünde gözünde gözlük vardı. Evet. evet. Gözlüğü çıkarınca aslında fair o. Zaten net göremiyorsun. Gerçek fairi hiç göremeyeceksin. Lens almadığını söyleyeceksin. Lens sonucu. işte lens o yüzden çok büyük teknoloji. Onu bıraktı. yavruna ilk defa bakabildin gerçekten görebildin. Evet ben. ya yüzünü seçtim. Acayip çok tatlı bir ne şeymiş Ne oldu Deniz Atlas'ın tepkisi ne oldu? Deniz Atlas. Benim zamanı, babam bu değil almak mi laz olur bah, hiç şey yapmadı ya. Yadırgamadı mı? Hiç sen yani. ona söyleseyin çok para verdim. lütfen Böyle zaten anla. çocuğu bir haftadır ona terkini ediyoruz. Sakın lütfen dedim. Bir süre dokunma. Özellikle parmak izi, markmak izi ben otur şeylerden hiç az etmem. Birden ama değiştirdiniz atlasın da hayatını. Yani, yani sen gözlük taktın. Alıştıra benim, alıştıra mı? <gülüyor> benim değişik şeyler şey, yaptı evet. şeyler yaptı. Çocuğun benim, hayatı da zor yani. Vallahi zor. Benim de hayatım zor. Hayvallah nasıl çıkacağız? İsterseniz bu, bu keyifli cümel sabahından zorluklardan değil de biraz umut verecek şeylerden bahsederim. Ne dersiniz? <gülüyor> doğru Ege, doğru. İki de böyle yaptım. Yoksa konuyu değiştirecek gibi değildik. Ay çok güzel o zaman Çin'le başlayalım isterseniz Çin Çen Çon buyurun ee, Arjantin Cumhurbaşkanı e... Çin diyorsun Arjantin diyorsun i̇şte Çin, e, şey, Çin'den Arjantin'e uzanan bir köprü biraz inşa etmeye çalışıyoruz Bir iş dukedir yapmaya çalışıyoruz En son Çin Devlet Başkanı ile bir araya geldi e, Arjantin Cumhurbaşkanı e, Kirchner. Çinlilerin ondan sonra o görüşmeden sonra Çinlilerin aksanıyla alay eden e, tweet attı Şu anda olay büyüyor Bir iki gün önce oldu bu Neyse, bu... sese bak tipe bak diye mi? Çok ayıp bir şey ya. Valla de Kirchner, Arjantin'in Çinli ticaretini geliştirmek amacıyla e, ülkeyi ziyaret sırasında bazı Çinlilerin R harfini telaffuz edemediğine dair İspanyolca bir tweet attı. E, Gerizekalılar diye mi atmış yani yoksa böyle esprili olduğunu düşünerek mi atmış? Şöyle demiş davette binden fazla katılımcı var bunların hepsi e, Campola'dan mı yoksa sadece pilinç? Ve petrol için mi buradalar diye yazmış. Türkçe'ye çevrilmiş hali tabii bu. Hakikaten hiç anlamamış ne iş yaptığını bu adam. Ve kadında yaşadığı çağı da hiç anlamamış. Ya canım arada böyle şey gizli olmak... kalacağını sonuçta bunlar reyleri söyleyemediklere Hayır, canım, göre bence... İngilizce tweet de okuyamıyorlar mı? Diyorum. Yok okurlar falan da yani bir kadın ne güzel espri yapmış ya. Bence de komik yani. <gülüyor> pirinç, bunlar da petrol ve bebelele. <gülüyor> evet reyleri söyleyememeleri üzerine pirinç, petrol ve eee şeyin partinin gençlik kolu olan Kampora, Kam, onu da Kampola diye Campola, yazmış. Campola. Campola diye yazmış. Ondan sonra şu anda olay büyüyor. Çok büyük tepki var. Kimden? Çin'den mi? Hem Çin'den hem kendi ülkesinden. Arjantin. Allah, Allah ya ayret bir şey ya. Dalga geçirdim. Yani arada böyle ufak. Hayır, Sen hiç de şey... yani ülke olsa Arjantin. Nasıl ya? Bir tanesi dünya devi. Öbürü Maradona'dan başka geçim kaynağı yok. Messi. Sana bana biraz uzak diye öyle Messi diyorsun. bir dakika Messi. Peki. Messi daha şey şu anda. <gülüyor> Ege'yi tatmin edemedi Mesih'e. Efsane haline gelmiş bir, şey, bir şey değil. Zaten yani. onun için uğraşıyor. Şu Ege'de de tatmin edeyim. Zaten ondan sonra ne yapacağım? Ne, daha hakikaten Arjantin ne yapıyor futbolcu yetiştirmekten başka? Arjantin tango yapıyor abi. Daha ne yapsın? Arjantin tango Türkiye'de daha iyisi yapılıyor. <gülüyor> yani bak Arjantin'in nesi var? Arjantin'in tangosu var. Tangosu var. Tamam. Ee, ondan sonra güzel futbolcu. ilişki diyorsun. diyor. İki tane futbolcusu var. Kime satacak daha? E satıyor işte canım. Tamam, üretip, üretip, üretip Satıyor Sen bakma bir iki tane şimdi. Gene var aşağıda. Aşağıdan dediğim alt. Alttan yetişen. genç diyor. takımlardan var. Sonra Arjantin şey Arjantin balı meşhurdur. Arjantin'in nesi var? Arjantin'in birası var abi. Arjantin birası var. Bardakta var birası abi. Var mı birası yok o. Var var birası var. Kesin bardağı varsa birasının da olması Ünlülerinden lazım. Ünülerinden var. Evet, ya ünlülerini sayma, geçim, geçim kaynaklarını sayıyoruz. Geçim kaynakları, yani. sayıyoruz ha, geçim kaynakları mı sayıyoruz? Ne var? Arjantinalısı yok, Arjantin yok, balığı Arjantin'de yok. E... Arjantin havlusu çok güzeldir. Arjantin'de ölüm grubu desek, yok. geçim kaynağı olmaz. Ondan sonra ölüm grupçulukla piyaz rolü desek Falkland olmaz. Adası var. Bak, şey desek, adası, o olmaz, olmaz. Hiç geçim kaynağı şey yok ama bu. bakıyorsun dil pabuç gibi. Çok da güzel R telaffuzu var anladığım kadarıyla. Başka bir numaraları yok. Bence Çinliler Arjantin'i gömsünler tarihi. Eti var. Et sayılır mı? Geçim et var, et olarak. var. Tabii. Etçilik. Bundan hmm, sonra bazı 100. yılda şeyi var. bir bir deci var. Doğru. Abi. <gülüyor> doğru. <gülüyor> <gülüyor> Aslında fena da de değil durumları. Bir e, şey gel. var. Yokuşu var. Yokuşu tabii. ne? Değil San Francisco yokuşu, yokuşu var ya. Ankara. Ha evet doğru Ankara'da var doğru. Dünyanın her yerinde yani değil, şehirlerin ve güzel yerlerinde yokuşları varmış Arjantin'in. Her şehre bir yokuş hediye etmiş Trump zamanında Paris. Eva Peron. İyi, Ay. Hayırlı olsun o zaman. Ay, Başka olsun, neler abi. olmuş dünyamızda diyelim mi yoksa şarkılarla türkülerle neşemizi mi bulalım karar sizin. Diyelim, karar, ma ma ha. Madem Çin dedik Çin'de bir tane bir şey satılmaya başlandı Ali Baba. Daha doğrusu internet mağazası Alibaba. Söyleyebiliyoruz değil mi Çin'deki internet mağazasını? Valla bir dünya devi olduğu için rahatlıkla evet, söyleyebilirsin. Deneme amaçlı olarak insansız hava aracıyla teslimatlara başlamış. Yuh. Hadi canım. Hmm. Yuh. 3 hmm, gün sürecek deneme programı kapsamında Pekin, Şangay ve ha. E, Guangzhou kentinde e, dağıtım merkezleri en fazla 1 saatlik mesafedeki ee, pek çok adrese bu şekilde teslimat yapıyor. İnsansız savaşçı. İnsansız savaşçı dediğim neydi onun adı ya? Böyle bir helikopter mi? Helikopter değil. Kuadropter mi? Ha, Öyle bir resmi var onun pervaneli şey. Ha evet onunla Kitapçılarda yap. falan satılıyor. Evet ben çok güzel uçuruyorum ona. Takçlarda mı satılıyor? Oyuncak olanı. Kameralı mı, sende var mı fire bu? Yok arkadaşlar ben normal helikopterde zaten iyiyim de onları da baya iyi uçuruyorum. Onda yani. sen de, çok daha iyi olman lazım. 10 numara 5 yıldız. 340 gramı geçmemesi kaydı e, ile için o zaman balkondan teslim ediyor bu balkondan ya da şeyden kapıya indiriyor. Kapıya nasıl indireceksin? Apartmana nasıl indireceksin? İşte sen iniyorsun apartmanın önüne Aşağı, iniyor. Aşağıdan kapıyı iniyorsun. çaldırıyor. Ya da sepet sarkıtıyor da olabilirsin. Çin'de var mı acaba öyle bir gelenek? Var. Sepet mi? He. Çin sepetçiliği çok var ya. Öyle işte gravürlerde falan. Hep sepetli Çinliler. Hmm. Pirinç topluyor ya. He, doğru, doğru telaffuz et. Pirinç topluyor ya. <gülüyor> Aman Fahir. Aman <gülüyor> ben de başka bir olaya sebebiyet vermek istemiyorum. Lütfen zaten işim başımda aşkınız vallahi. zaten gözlüke gözlüke dediğim gözlük söylemeye bile alışamadım gözlüğe alışmaya çalışıyorum lütfen hadi o zaman biraz şarkılar türküler sevgi dinleyiciler hemen ardından da gündemle yeniden karşınızda olacağız modern sabahlar modern sabahlar modern sabahlar radyo tüleseniz modern sabahlar oldunlar. devamlı göstereyim bir taraftan şarkı dinleyeyim dedim Bir taraftan konuşayım, konuşayım dedim beceremedim Karıştı abi. değil mi? Şey gibi oldum ya Pazar 99'daki o yarışma gibi oldum Uzak Müzik dinletirken, bulaktır, dinletirken. şarkı söyle Hı -hı. Konuşamazlardı Ah neli günler Götürdün getirmedin bize Ege çok güzel bir araştırma. Bakın bu araştırma insanları tanımamıza bize çok yardımcı olacak. E, sohbet uygulamalarında sizlerde çok fazla görmüyorum ama zaman zaman görüyorum ve buradan da e, küçük manyerler alıyorum. E, neden kullanıyorlar diyordum. Neden bahsediyoruz? Emoji'den bahsediyoruz. Gülen suratlar, alkışlar, kalpler falan, kalpler, dans eden mı? E, işte şeyler falanlar, filanlar. Ben çok yoğun kullanıyorum aslında ama <gülüyor> sizle e, iletişimde bana laf edersiniz diye kullanmıyorum. Vallahi ben zaten em em emoji göndereni direkt lafın belli. Emoji yapma emoji'nin kralını görürsün. Yani emoji. İşte o laftan çekindiğim için biraz. Sonra. <gülüyor> tamam ama bu da güzel bir taraftan çünkü yapılan araştırmalarda emojiye verilen simgeleri çok kullananların daha fazla. Ee, yoğuşlukları tespit edildi hmm. ee, Falanca sitesi Veremiyoruz sitenin adını efendim Özel bir siteye veremiyoruz Bu araştırmaya göre emojileri kullananların %54'ünün düzenli bir Yoğuşma hayatı var Bu, yoğuşma... bu Şimdi bu şirket Millet emojiye boğsun. Biz de yeniler çıkaralım piyasaya diye mi yapmış bu? Vallahi bilmiyorum. Bu araştırmadan sonra herkes yoğunluğunu göstermek için emoji evet, mi kullanacak? Evet. Emojiye diyorsun? boğacaklar yani şeyi. <gülüyor> Vallahi öyle. <gülüyor> Ama bir taraftan düşününce adamın şimdi uzun uzun bir şey yazma şansı yok. Ee, ya çünkü adam mesaisi var yani. Mesaisi var. Doğru söylüyorsunuz. Şans dedin, vakti yok değil mi? Vaktiniz var. Vakti Hemen bir tane gülen suratla. Keyifli esprin için teşekkür ederim yazmak makinesi Bas güzeldi. Bir, bir tanesi tane yetersiz mi oluyor onun? Üç tane kullanılıyor çünkü. Üçlü yani, yani onlar mesela, seri. Bayağı, bayağı, yani <gülüyor> durumumuz var diyor. <diye>. Yani. <gülüyor> mesela böyle bir göz kırpan bir şey. <gülüyor> ya, Sekiz tane koymak lazım. Ha, ondan en az üç tane. Sekiz o, tane koyan da otomatik var. Otomatiğe takacağım böyle. Tık tık tık tık tık tık tık parmağa. Mesela alkış. Alkış ya eller var ya bir tane. Evet, alkış bir tanesi kifayetsiz. Ben bir tane kullanılan görmedim. Ama alkış zaten şöyledir ya, yani şak yapılmaz. Şak şak şak şak şak şak şak oradan şak şak şak şak. Ama ikili cümlenin bile şak şak şak şak şak. Bir tanesinde o hareket yuvar zaten. Bir, bir, bir tanesi, tanesi de şak, şak. demek. İkincisi Mesela... şak. Altılı yedili yapacaksın oraya. Mesela WhatsApp'ta konuşuyoruz. Sen Faiz ne derse. Şey diyorsun. Evet bence de bence de. Ben o zaman ne yaparım? iki tane şak şak koyarım. Oktay Fahir'in şak sandım sandımında. Ama <gülüyor> bravo o, Fahir demek için on tane koyarım. Şak şak şak. Bence cibili, biraz cibili, cibili, yanlış şey yapıyorsunuz. Çünkü, çim, çim, çim. Çünkü çim, çim. mesela orada şeyi düşünün abi. Emojiler o mantıkla yapılmış olsaydı mesela kalkan uçağı düşünün. Evet abi. Mesela uçağım kalktı. Evet. Mesela orada bir tane kalkan uçak şeyi var ya evet. Tamam sonra evet. uçağım evet. havada diye bir tane daha gönderiyor hayır, bir tane daha var Şimdi ondan 3 tane koyunca uçak böyle Vuv diye mi kalkıyor diye Öyle bir şey yok, yok. Onu bir zaten bir kere hayır. kullanıyor e, Emojinin yani. mantığı o işte bir tane, Mesela Ama sen bir tane alkış koyarsan bir kişi alkışlıyor Eğer 3 tane koyarsan 3 kişi, kişi alkışlıyor. alkışlıyor Yoksa bir kişi böyle yapıyor anlamında değil bence Bunu emoji genel merkezine bildireceğim o kadar Bence kank. bunu bir iyi kafada netleştireyim evet. Yanlış yunluş bir şey Tekrarlanması yani. gerekenleri ayrı sayfaya koyuştum Evet ben. Ben yazıyorum Tek şimdi. Tek bir olacaktı. Tuhum itmeği konsör. Emoji general management. Manager. <gülüyor> <gülüyor> Tam manager'a <gülüyor> yazıyordun. Management'a <gülüyor> devirttim. Management'a <gülüyor> geçtim. Devirttirdin. İyi o bakım. zaman high commissioner diyorum. Ben Ama şeyde. Emoji yüksek komiserliğine. Benim <gülüyor> telefonumda Twitter'da mesela yok bunlardan. Nasıl yok ya? Aa evet sende yok doğru. Twitter'e yazamıyorum. Seni, yani sadece aa. şeyde. Yani Twitter'da <gülüyor> hayatımı tam aksettiremiyorum. <gülüyor> Aslında var bir şey var ya bir uygulamayla hayatını kolaylaştırabilirsin. Gerçek yüzümü gösterebilir miyim? Bir, bir uygulama indirmek suretiyle şeyi yapabiliyorsun. Hani. Çocuklar ama içiniz rahat etsin. Dur araştırmayı yanlış vermeyelim de ondan sonra her emoji, her emoji yoğuşma belirtisi değil. Yalnız şu da... Yoğuşanların e... emojisi ayrı onu söylüyorum. Ha, öyle mi? Kullandıkları şeyler. Ee, en çok göz kırpma kıps. Ee, gülümseme yani smiley face dedi onlar hazırlar değil mi? Yani evet. şey Öpücük. Öpücük. noktalı evet. virgül, kapa parantez değil. Orada hazır resmi koymaktan Hazırdan bahsediyoruz. Hazır bahsediyoruz. Ya yani ben gülen şey... surat koyarken bile şey oluyorum. Çekiniyorum. Bir laf af, af, falan, af yazamıyorum. Emojiye boğalım mı ya Twitter'dan? Hadi biraz emoji. Biraz boyalım hakikaten. Everybody, Hadi Hadi biraz emoji Hadi yapalım bugün. En sevdiğiniz emoji. E, emoji'yi bekliyoruz. Ben çok seviyorum. Bir ara geçen gün Ya da bir gün liste gün yapın arka arkaya gönderin. Bir sapıttık şey yaptık ya. Bir emoji coşkusu yaşandı. Ne kadar yaşandı. kolay iletişim. Valla çok güzel. renkli renkli. Pis pis latin harfleri yerine. Kendi öz emojilerimiz. <gülüyor> Onların her birine emoji mi deniyor? Yoksa genel bunların adı Emojiz. mı emoji? Ben emoloji diyebiliyorum onu da. O emoloji bütün dünyanın ne adı o mı? O edebiyatın emoji. adı o. Emoji mi? Emoloji edebiyatı. Emoji. Hayır o şeylere ne Gerçekten deniyor bu? Sergülhan Sırat emoji mi? Emoji. Çinliler öyle diyormuş emoji. Onu da bakayım ben dur bir. Sen daha. ona bak da onun ne anlama geldiğini belirt. Bize, bize bir belirteç gönder Oktay. Hmm. Amerikalı oyuncu Jonathan. Bir de. de bir şey daha soracağım. Kimseyi yanlış yönlendirmeyelim. Bu hali hazırda bir... E, cinsel hayatı olanlar bunu çok kullanır. Çok bu... kullanırsanız cinsel hayatınız coşar diye bir şey yok. Belki coşar ne biliyorsun? Araştırdım. Sevdecekler birbirlerine emoji göndermediği için belki bir Japon... yoluşum olmuyor. Şöyleymiş Japonca'da e, aslında benim bunu bilmem lazımdı Japon. Tabii mikyama oktay diye bir şey mi mikyama, var? Mikyama oktay yani emoji. Şöyle resim e harfiyle e, ifade ediliyor. Harf de moji Al sana emoji. Hem resim hem, hem harf. harf. Tıpkı ne gibi? Fırızga gibiymiş Fırızga Nereden çıktı çünkü biraz hem, ızgara, hem hem fırın, fırın. fırın. Biraz zaman <gülüyor> aldı sevgilim Oktay Allah olacak. razı olsun ne diyeyim sana cuma günü büyük sevap işledin ya Öyleymiş ama bunların bir tanesi mi acaba emoji deniyor yoksa Hep alayına emoji deniyor Oktay hmm. Çok teşekkür ederiz dinleyiciler. Şimdi şimdi bekliyoruz sevgili dinleyiciler tamam. emojileriniz en sevdiğiniz emojilerinizi bekliyoruz Anadolu emojileri o zaman e, geçebilir miyim? Buyurun. Geçeniz Çok güzel bir başlangıç yapmıştım ben. Amerikalı oyuncu Johnny Depp. Parantez içi 51. Uğruna 14 yıllık hayat arkadaşı Vanessa Paradis. Parantez içi 42'yi terk etti. Amber Hart. Parantez içi ile evlendi. Parantez içlerini çarpacağız mı? Nasıl yapıyoruz? Bak 42... 78'de... Önce parantez içleri yapılır. Ondan sonra geçilir dışarıya. Çarpma, evet. bölme, toplama, çıkarma. Doğru. Parantez içi 42 ile 28'i topla. Kaç etti? 70. 70. Böl 2'ye? 35. 35. Kaç kişi bunlar? 3. 3. Çarp 3 ile 105. 105. Gayet İkiye böl. Güzel, gayet güzel bir rakam. İşte burada Johnny Depp'in yaşı 51 diyor ama maalesef 52,5 olması, 52 olması <gülüyor> lazım. <gülüyor> yanlışlık var. Psikologlar bunu şöyle yorumladı. Johnny Depp ortayaş krizine girdi. Kendinden küçük oyuncu ile evlenerek gençlik dönemindeki başarılı haline döneceğini sanıyor. Ya ama Johnny Depp'in de başarılı dönemi... En gençlik dönemi değil ya. En Bu karayip dönemi. korsanları falan değil mi Yok, zirvede olduğu zamanlar. Makaseller falanlar filanlar. He, şey. Neydi bunun yönetmeninin Tim adı? Burton. Tim, ha, Tim Burton. Işte Tim, Tim Burton. Film var mı la? Tim öyle zaten. Bu adama hiçbir şey yapmamış ki durduğu yerde. Tim Şimdi bir film, film var Oyn oynar mısın? Oynarım abi. Evet, böyle telefonla artistikte bir yere kadar. Johnny Çünkü... makas var mı? Var. Kaç tane var? 7-8 tane hmm. var abi. Abi onları ele takıp gelebilir misin? Filmimiz var. Tamam abi şunu da adamıdır ya, Johnny Depp. Johnny Depp. Sonra galiba. Herkesin küslüktü, adamı bu. Küstükten sonra Tim Burton'a yanaştı. Bir cimme bitti bir cimme bitti zaten onun şeyi yok. Yalnız Johnny Depp'i de ben şimdi şey yapmayayım, yerden yere vurmayayım çünkü gözlük alırken benim gözlüğümü belirlemede bayağı etkili rol almıştır. Aa evet yalnız doğru Faiz benziyor Adama Johnny Depp'in. Johnny doğru, Depp Yalnız onun bir komedini tamamen gözlüklerinden oluşuyor. Valla oluştu Johnny Depp'in. Yalnız ne kadar güzel bak mesela saçı dökülenler kendilerine bir örnek aldılar Bruce Willis. Ondan sonra rahatlıkla kafamızı kazıtabiliriz. Çok havalı oluyor dediler Demek ki biz gözlüklüler olarak e, Johnny Depp'e öyle alacağız Bu biz hangi günü gözlük günü ilan edelim? Haftanın bir günü, Pazartesi mi olsun? Nasıl? Olsun? O gün mü takacaksınız Fawir? Hayır, o gün herkes gözlüklü gelsin. Tamam, Pazartesi yapalım o zaman. Pazartesi da. yapalım onu. Bir kere yapalım. Programın adı da Çünkü en yakın Optik Sabahlar o. diye güzel bir şey. Belki <gülüyor> o güne güzel sponsor da buluruz falanca Optik diye falanca Opti'nin sunduğu optik sabahlar devam ediyor. Çok güzel olur. Vallahi güzel faydı. Valla güzel, güzel buldun bunu. Ticari zekası zaten bu adamın canavarımsı. Canavarımsı. Tam canavarlaşmamış ama canavarımsı. Şimdi evlenmiş mi yani Johnny Depp? Evlenmiş evlenmiş. 28 yaşındaki Amber'la e, evlenmiş. Amber Hanım'ı nereden tanıyoruz? Amber Hanım'ı nereden tanıyoruz? Ben dur bir yerden tanıyorum. Dur. Ee... <gülüyor> Yok Amber Hanım o, o değil. O değil. Ee, doğru. <gülüyor> Yani Amber, hep de ünlü Amber ya bu Johnny Depp'in şeyi. Final Rider'la başlayan beraberlik dünyası. Kate Moss'lar mı istersiniz Kate Moss efendim? Kate Moss'lar, Vanessa Paradis'ler falan filan değil mi? Hep ünlülerle çıkmıyor ya evet. Amber hmm. Hart'ı tam çıkartamadım ben ne yalan söyleyeyim. Ama yeni, güzelceme bir genç kız. Yeni nesli de Biz e, tanıtıyor anladım kadarıyla. Yalnız bir şey söyleyeyim Vanessa Paradis de ilerlemiş yaşına da rağmen devrem olur. Yani o yüzden şey yapmıyorum. Gözlük var mı onda? Ee, Vanessa Paradis'de. Vanessa Paradis'de var? Vanessa, o Johnny Depp'in birkaç eski gözlüğünü takıyormuş Johnny bunu takmıyorsa ben takacağım demiş Çünkü çok hakikaten hoş oluyor Vanessa de hoş kadın Onu da ne yalan söyleyeyim bir kez daha O zaman e, bir Johnny Taksi ey. dinleyelim de Hadi Neleri dinleyelim. kaçırdı Kaçırdığın sevgiliye son bir bak istedim diyerek Şey yapalım ile. Bu arada em abi. emojilerini bizimle paylaşan, paylaşan dinleyicilerimize... dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz Çeşit çeşit emojiler geldi e, Meltem Hanım'ın emojisiyle Başladık 3 tane Bak Meltem Hanım 3 tane şey göndermiş. Ama adam gibi emoji göndermiş. Ne, nasıl tarif edeyim bunu? Öyle sıcak. Öyle yoğun. Nasıl tarif edebilirim? <gülüyor> Söylemeden. 3 tane göndermiş. By the Separat D ile bulacağız. Reklamlar falan fıstıktan hemen sonra yeniden devam. <gülüyor> ben şimdi anladım neden boşandım. Ben de ya böyle. Taksi çağırayım mı Johnny? Johnny. Tamam. diyor ki bana bir taksi çağırır mısın Vanessa? Vanessa Parad. Yoksa Lenny Kravitz'le beraberdi ya. Dur bir dakika taksi çağır. Johnny Depp'le beraber oldu, değil mi? Vanessa Parad. Oldu. Yoksa Lenny Kravitz miydi? Yanlış bir şey yapmayalım yayında, çocuk var. Hayır, Lenny Kravitz'le uzun süre aşklar yaşadıktan sonra Johnny Depp'le nikahlandı. Hah, öyle oldu, nikahlandı değil mi? Nikahlandı mı? Vanessa bana bir <gülüyor> taksi çağırır mısın? Vanessa bir taksi rica edeceğim. Vanessa Hayatım bir, tamam, bir taksi, bir taksi rica ediyorum ya. Şimdi çağırıyor. Şu anda çağırıyor. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Everybody in the house come on and let me say ho ho. Oh oh. Şöyle Oktay Bey telefonunda. Fahir Bey, Bey Posta gazete gazetesine, gazetesine dalmış gene. Sevimli çocuklarda Atlas'ın resmi yayınlandı mı? <gülüyor> Kaç hafta oldu sen gönder Abi vallahi hakikaten çok ayıp ya. Ya o çocuk niye yayınlanmadı bilmiyorum. Gene kesin torpil var. Kıskandılar şimdi. herhalde Herkes Fahir. birisini araya koyuyor. Araya koyuyor, yayınlatıyorlar yani. Sen şu Atlas'ınkinden sonra Selina yapacaksın değil mi? Ali'nin yaşı geçti çünkü galiba. O zamanda postada yayınlatamadık. Senin ne yapacaksın dediğin de fotoğrafı senin fotoğrafını. Senin fotoğrafını. Sen ya. artık orada bir bağlantın oldu. Va var sonra. var. Şu Network'ümüz var. Ben Bürgey'e söz ver. Tamam Fahir halledicek. O iş Fahir'de dedim yani. Tamam, rahat olun ben de. Top bende. Sevgili dinleyiciler, e, insan şanslı olacak hakikaten de böyle konularda <gülüyor> arada bir adamınız varsa işleriniz hızlı gidiyor. Mesela Yarın Atlas'ın konseri var Ankara'da, Ruta ve o konserde Davut'ü bulun konusunda size yardımcı oluruz. Atlas yabancı biraz açar mısın? Çünkü Atlas diyeceğiz. E, doğru. Şimdi Atlas dedik, hop öbür Atlas dedik. Tuna Kiremitçi'nin grubu Atlas diye şey yapıyoruz ama Tuna Kiremitçi öyle demek istemiyor aslında. Yani biz grubuz, Tuna grubu demek ayıp oluyor gibi böyle bir eski tip rock'n'roll yaklaşımı var. Mart ayında yeni albümü çıkacak Atlas'ın ama yeni albümün Öncesinde bir konseri var. Ruhut'ta 7 Şubat Cumartesi saat 21'de. Ve biz de bir çifte davetiye vereceğiz. Bugün bugün gazetede de haber vardı. Rakçı yazar Ankara'da diye. Bizim de bugünkü yarışma konumuz meslekleri dışında müzikle ilgilenenler. Ben hemen söylemek istiyorum. Mesela biz hani tam şey değiliz ama mesela Oktay metalürji mühendisi ama radyoculuk yapıyor. O radyoculuk yerine müzisyenlik yapsa Yok, şey, ideal cevabı cevabı cevabı. Bayağı mesela, güzel ben, anlattığını düşünüyorum ben. Ben, mesela ben, Uzun uzun örneklerle Mesela ben Mesela, mesela sen matematik fahir. profesörüsün Ama mesela Ama radyoculuk, radyoculuk, radyoculuk yapıyorsun. yapıyorsun Radyoculuk yerine müzisyenlik Yapsaydın ideal bir, bir cevap, cevap olacaktı. olacaktı Mesela sen Peki bir şey soracağım Mesela Fahir radyoculuk yerine e, Matematik profesörlüğüne devam etseydi Ve müzisyenlik yapsaydı e, O zaman da olur muydu Olurdu Vallahi çok güzel ya her şey anlaşıldı <gülüyor> yani demek Anlaşılmadan bir nokta kalmasın diye Kalmasın soruldum. hiç açıkta bir yer bırakmadınız Mesela herhalde. sen başka mesleklerden Olup da müzisyenlik yapar Mesela ben Mesela <gülüyor> ya, ben e, sosyal bilimciyim iktisatçı iktisatçısı, Sosyal bilimciyim Ama radyoculuk yerine eğer ki Müzisyenlik, müzisyenlik yapsaydın, <gülüyor> yapsaydın ideal bir, bir cevap, cevap olabilirdin, olabilirdin. Yani başka iki bu da örnekleri çoğaltmak istiyorsanız bize tam güzel ulaşır. örnek veremedik ama mesela iktisatçı olup müzik, müzik yapan de. ben evet. şimdi ideal cevap olmadı müzik yapsaydım ideal cevap şey. mesela peki şey dahil mi mesela Emrahan Halıcı Hı -hı. yani e, doğru e, işte Emrahan Bey ne, Müz ne şey değil mi Aa, milletvekili mi değil de şey mühendis değil mi esas es, eğitim esasında. Yani. Emran Alıcı Elektrik Elektronik Mühendisi. Elektrik evet. Elektronik Mühendisi. Ama müzisyen. müzisyen. İdeal bir cevap. İdeal bir tane bir cevabı mi? sizin için yedik İ sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210 30 30. Müzisyen ee, nasıl diyelim başka meslekleri Baş, de olan, işte, olan ünlü müziyenlerden bahsediyoruz. Mesela Zeynep Hanım göndermiş Twitter'dan ilk cevabı. Kim? Mutaf! Mutaf! Doğru Doktor Mutaf Plastik duracak. cerrah Plastik cerrah canım onun branşını yani, da söylesin. uzmanlık sana. alanı o Ayşe'yi söyleyen adam değil mi? Söyleyen... Başka bir şey söylemedi. Söyledi de Yok ben o zaten şeyi diye çok biliyorum. şey diyebiliyorum. Mutaf'ın şey lafı var yani bir şarkı söyleyeceğim ben en üst noktada da bırakacağım diye zaten Bıraktı mı Mutaf? En üst noktada da bırakamadı acı tarafı. Niye canım bıraktı sayılır BG? Sana göre en üst nokta ayrı, ayrı. Mutaf'a göre. Hayır. Evet kapatabilir. kapatabiliriz. Botabiliriz yayını herhalde <gülüyor> <gülüyor> bitirdik. Evet. Ee, Yazalım mı Twitter'dan? Kovuldu duyan koştu vallahi. Günaydın efendim. Düdük sesleri. Ya nasıl Düdük yazacağız? Sesleri. Twitter'dan nasıl yazacağız? Çok da uzun bunu yazmak anlat Vallahi başka o, mesleği olan. müzisyenler. Onu onu yazar bizlerle. Paylaşınız. Örnek? Ee, mutaf. Mesela şey var mesela o olur mu? Yani örnek tam birebir örtüşmüyor ama anlaşılsın diye. Yani mesela Kenan İmirzalıoğlu otel işine girdi. Hem mesela? aktör hem de otelci. Eğer biz deseydik ki... Otelci yerine müzisyen senin ideal bir ideal cevap, cevap olabilirdi Mesela. Öyle düşünmek lazım. Çok güzel örnek oldu ama. Günaydın efendim. Alo Orhan. Günaydın. Merhaba, günaydın. hemen cevabınızı alın beyefendi bir dinleyicimiz daha. Erol, Erol Evgin ha, çok mimar güzel. slash öyle derler. Evet. mimar slash müzisyen. Çok teşekkür Kim müzisyen. Kimle görüştük efendim? Kimle görüştük? Onur Bayar. Onur, onur Bayar. Çok, çok teşekkür ediyoruz Onur Bey, hoşça kalın. Çok güzel başladınız. Maşallah nazar değmesin. Altta bir dinleyicimiz pit pit ediyordu onu da hemen alalım Günaydın. Altı, Merhaba. Altta pit pit ederken iyiydi ama ne oldu? Bir Yayına anda, çıkmaya gelince çıkmaya. E, ya olmadı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ee, Devrim Özdemir. Devrim, Devrim Özdemir. Özdemir. Hoş Özdemir. Hoş geldiniz. geldiniz. Neredesiniz şu anda tamam. Devrim Bey? Ben Bestekar Sokak'ın köşesindeyim. Bak müzisyenle ilgili bir yarışmada Bestekar Sokak'tan aramak gerçekten. <gülüyor> Manidar, <gülüyor> Manidar. oldu. Hadi bunu da çıkayım şimdi. Bu da <gülüyor> <motosikleti. gülüyor> ee, o teklif. Hangi cevap ver abi? Evet. O, Buyurun. Şöyle, e, Eczacılardan verebiliyor muyuz? O, o eczacı bildiğimiz kadar... eczacı müsyen bildiğimiz, bildiğimiz kadarı yok. Bildiğimiz kadarı yok. Evet. Yoksa mı hiç, hiç tanıdığımız? Hiç aklımıza hiç gelmiyor şu anda ya. en azından. Yani hem eczacı o zaman hem O silahata soy dere. Ah, silahata soy ya. Oğlum nasıl gelmedi bu Bak ya? Doğru, Siz de, de tanıyorsanız da, da aklımıza gelmedi. Aklımıza gelmedi. gelmedi. Vallahi gelmedi. Müzisyen kimliği çünkü evet. eczacılarının önüne geçmiştir. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yani Gerçekten insan efendim. ünlü bir eczacı iken onu bırakıp her şeyi bırakıp tekrar müzik dünyasına döndü. Olacak şey değil. Ama zaman zaman onun biliyorsun müzisyen kısmı değil eczacılık kısmı da ön plana çıkıyor. O yüzden biz hep onu eczacı kimliğiyle biliyoruz. Ben de zaten ilk önce eczacı olarak bildim. En ufacık bir şey olsa bir ilaç alacak olsak Anılar alıyorum. Eczanesi. Sonra bir gün bir baktık şarkı da söylüyormuş. Anılar Eczanesi de oradan geliyor. Vallahi çok güzel hatırlatma yaptı. Doğu Devrim Bey. Zeynep Hanım yazmış. Hugh Laurie. Aslen oyuncu ama yanına yönetmenliği yazarlığı Slash ve en nihayetinde boksörlüğü var. Müzisyenliği de eklemiş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Özge ben. Özge Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz hoş şu anda Özge Hanım? Pursaklar Ankara. Pursaklar. Aa, tebessüm, aa, şehri. tebessüm şehri. şehri. Bir kahkahanızı alalım o zaman. <gülüyor> Hazır Pursaktayken. Pursak <gülüyor> değil, değil Pursaklar. Pursaklar'da tebessüm eden Tabii yayında yayında Kakağa atılmaz aa, Ama Sen hiç, hiç anlamamışsın. sürekli tebessüm. orada kalıyorsan kahkaha attırır Pursaklar. Yani biz geçip gelip geçerken, geçerken gülümsetiyorsa, içinde yaşıyorsan <gülüyor> siz içinde mi yaşıyorsunuz efendim yoksa o gelip geçiyor musunuz? Evet, orada yaşıyorum burada. O zaman, o zaman bir kahkahanızı. kahkaha bekliyoruz. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> bana bile sirayet etti. Vallahi porsaklarda esiyorum da hakikaten Vallahi kankası hakikaten. Boşuna dememişler. Kuş oldu. <gülüyor> yeterli, yeterli. <gülüyor> yeter yeter. Yeter ama ben siz de seriye taktınız yani. E siz kimin söyleyeceksiniz amirde? şey bulutsuzluk özlemi Necat kendisi o da mimar değil mi? Söylendi mi? Evet. Hayır, yok söylenmedi. Yok, söylenmedi. Çok, Çok teşekkürler. Şu anda listemizde ben zaten teşekkür... Erol Evgir'le beraber iki mimar oldu. Çok teşekkürler hanımefendi. Görüşmek ben üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Kenan... Atlas Atlas'ın yarınki konserine davetiyeler veriyoruz sevgili dinleyiciler Ruth Bar'daki konsere ve sorumuzda başka meslekleri olan müzisyenler telefonumuz 210 30 30 Twitter'dan etmodern sabahları Kullanarak bize seviyede ulaştırayım. Cevaplar akıyor. Ee, Kenan Bey demiş ki Ömür Gedik. Ömür Gedik değil mi? Çok doğru. doğru. Nedir Çok kendisi doğru. gazeteci e, slash e, müzisyen diye mi geçiyor yoksa başka bir özelliği var mı Ömür e, Anamas? Sinema ile uğraştığını biliyorum ben. Sinema Hı. eleştirmeni. Sinema eleştirmeni Slash, slash müzisyen. müzisyen. Yani. Ee, A İlhan İlhan Bey galiba. Erol Köse göz doktoru Haydar Paşa'nın numunesi. Doğru. doğru, doğru. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Onur Bey Erben. Onur Bey tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Ee, o keyifli sohbetimiz yerinde kaldı. Buyurun efendim kaldığımız <gülüyor> yerden devam edelim. Başka bir cevapla mı katılıyorsunuz yoksa aynı cevabı bir kez daha mı vereceksiniz? <gülüyor> Yok ben yavaş Yavaşoğulları diyecektim ama. Dendi. De. Aynı anladım. cevabı bir kez daha vermiş oluyorsunuz. <gülüyor> Teşekkürler efendim. Görüşmek Rica üzere hoşçakalın. Hoş Bak Zeynep Hanım demiş ki e, tam istediğiniz cevap değil ama demiş bence tam istediğimiz cevap Slaven Biliç. Kendisi teknik direktör, avukat hem de müzisyen. Doğru. Aa, slash slash müzisyen. Teknik direktör slash avukat slash müzisyen. Hmm. Bol slash'lı sanatçılar yapalım bir günde. Evet. Ferhat Göçer'i ben en son Ferhat Göçer diyenler diye bir e, şey değilim. Paranteze al, al Çok fazla Ferhat Göçer cevabı geliyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Kim efendim? Kim efendim? Anlaşılmadı nerede? efendim. Sesiniz gelmiyor afendi. Afendi neredesiniz? Elmas nerede? <gülüyor> Ay, <gülüyor> Söyleyecek en, en son şey söyledim Fahri. En başta söylenecek şey. En son <gülüyor> söyleyerek doğru bir şey yapmadım. Çağrı Bey demiş ki Vega'dan Tuğrul Akyüz. Elektronik <gülüyor> mühendisidir kendisi demiş. Öyle mi? Hmm. Çok güzel. Elektrik elektronik mi yoksa sadece elektronik Demek mi? Demek ki bir müzisyenler... Şehri kurulsa her meslekten adam var. Hastaneyi bir kere Niye zaten kurmuşlar var. Elektrik elektronik mühendisi var. Altyapımız sağlam. Oh oh oh oh en oh. En önemli şey yani orada sağlık bozulursa ne olacak diye Burak zaten Güven. hastane komple. Burak Güven demiş. Bu bu bir şeyin iş yerinin Twitter adresi mi onu bilemedim. Neyse Burak Güven Otto Elektrik mezunu hem de benim sınıf arkadaşım. Selamlar demiş Onur. Evet Teşekkür doğru. Mezunu. Biz de Burak'a selamlarımız iletelim sevgili Radyomuzun da eski programcılarındandır. Cenk Erdem, Cenk diye söylemiş. mal grubuyla evet Malt değil mi? Malt Ondan sonra Doktor Bilal. Doktor Bilal doktor değil ama galiba. Doktorasını isim, yapmış galiba. Doktor da. Yok yok hayır doktorasını yapmış. Doktor Bilal de doktor mu? Evet yani doktorasını yapana doktor deniyor ya. Mesela Ömer Önder. Yani doktor, Ömer doktor mesela doktor değil gibi. Doktor Alban gerçek doktor. Ama mesela Bülent Serttaş aşk doktoru. Emre Gibi... Bey Tolga Çanlar demiş. Tolga Çanlar inşaat mühendisi mi? Bakayım. Evet inşaat mühendisi doğru cevap. Hmm, Emre Altuğ diyen var. Senin Emre Altuğ ne ya? asıl meziyeti oyunculuktur müzisyenliği sonra gelir yok sonra. ya önce, önce. kimin Aha. vokalistiydi Emre Altu Ses Sezen Sezen Aksu mu Sertab Sert Erener mi Sertab Erener Sertab Ben de şarkıcı olarak bildim Ay de Ay hey Sertab Erener'in ta Ortada zaman er evet evet evet evet İyi Atlas konserinde davetiyeler vereceğiz sevgili dinleyiciler reklamlardan önce bir Atlas dinleyelim ondan sonra da sorumuzu hatırlayalım Başka mesleklerde olan müzisyenleri soruyoruz. Telefonumuz 210 30 30. Twitter adresimizde @modernSabahlar. Atlas Tabanca radyonuzda. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo burası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili salon severler. Yerinki Atlas konseri için davetiyeler var elimizde. Güzel bir yarışmayı da veriyoruz başka mesleği olan müzisyenleri soruyoruz. O kadar çok cevap var ki. Hadi başla o zaman. Başlayayım. Telefonlar da 210 30 30'dan gelebilir diyoruz. Kalasların boyu 3.5 olabilir. Buyur. Hem kim o yazmış hem ee... Ee, İpek Hanım yazmış Acdar makine mühendisi hı -hı, aynı zamanda hı -hı, şarkı hı -hı, söyleyen bir insan şarkı söylüyor Derya Köroğlu mimar demiş mimarlar da galiba biraz böyle bir şey durumu var hep biz doktorlar diye biliyoruz doktorlar mı, yani? Türk sanat müziğine yöneldiler mimarlar daha böyle pop rock gidiyorlar anladım kadarıyla yanılıyor mu do do doğru doğru ayı tedbir olları demiş ki eskiden berber olan İzzet Altınbeşe ondan sonra Candan Erçetin arkeologmuş Kendisi arkeolog Ondan sonra Alpay Aybaran göndermiş onu da Alpay hukuk profesörü Ankara hukuktan mezunmuş Allah, biliyor biliyor onu? Merhaba kimle görüşüyoruz Ben Çağrı Kasapoğlu Çağrı Bey hoşgeldiniz yayınımıza Buyurun hoş bulduk. Efendim. Hoş bulduk. Ee, Ben herkesin bildiği bir örnek vereyim Hatta radyocu müzisyen Allah. Serdar Allah. Serdar Ortaç radyocu müzisyen Doğru radyoculukla evet, başlamıştım ülkeli. Aynen. O yüzden radyoculuktan geliyor Zaten hit yapmayı bilen adam çok teşekkür Aynen, efendim. Evet. Bey, çok teşekkür ederiz efendim. Kabul buyurunuz. Hoşçakalın efendim. Saygılar Çağrı, sunuyoruz Tutkanım efendim. Hanım demiş ki şarkıcı Ege avukat. Avukat. Doğru. Ondan sonra Doktor Bilal de doktor değilmiş. Fizyoterapistmiş. Yani, e, o, o da de... doktor sayılır sonuçta. Bir branş yani. Aldo orman mühendisiymiş. Bu bilgileri sizi ikinci kez yazıyorum. Anlayana yani demiş. Aldo, <gülüyor> Aldo kim ya? Aldo var ya yine. O Sanatçı mı? Tabii devresi ya, oldu. Evet. Doktor Bilal'in devresidir değil mi? mi hmm. evet. Ha, bir de Arto vardı. Arto okumamış. Arto ile Aldo Saniş. arasında ince bir çizgi var Ege. Fahri Bey göndermiş. Fahri Bey mi? Fahri Bey. İki kere içimden okudum Fahir. Acaba Fahir değil mi? <gülüyor> Bora Ebeoğlu. Boğaziçi Üniversitesi elektrik mühendisliği mezunuymuş. İnce Saz'daki Bora Ebeoğlu. Ondan sonra Ajdar cevabı var. Ümit Davala diyen var Emre Bey. Saç stiliyle 2002 Dünya Kupası'nı... ile de müzik dünyasını salladı demiş. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kaan ben. Kaan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hangi cevap var aklınızda? Merhaba. Ee, Ankaralı Namık var. Ankaralı Namık. Makine Nam mühendisi. Makine mühendisi o da? Allah Allah. öyle mi? Evet. evet o da bilmiyorum. makine mühendisiymiş. Ben de geçenlerde öğrendim. Nerede evet. öğrendiniz? Böyle bir sohbet konunuz konunuzla nasıl Namık'a gelebiliyor? Onu ben merak ettim. Yoksa başka bir Yok, şey. Yok sohbet konusunda değil ya. bu. E, şey, Okan Bey'in programına katılmıştı. Hı -hı. Orada... Orada öyle öğrendim yani. Hı. Okan Bey'in programını siz de galiba katılmışsınız Okan <gülüyor> Bey'e diyecek. Ben de seyirci olarak katılım işte. Evet, kenardaydım zaten. Peki sağ olsun Görüşmek, görüşmek üzere hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ olun efendim kabul buyurunuz. Tolga Bey demiş ki iki başarılı komedyen Ege Kayacan parantez içinde gitar Hı -hı. ve Woody Allen parantez içinde klarnet. Klarnet. Biri aile babası demiş. Woody Allen. Herhalde Woody Allen. <gülüyor> Herhalde Woody Allen'dan bahsediyorlar. Vallahi yani Woody Allen'la beraber anılmaktan pek başlanmadım aile konusunda. Aşk olsun. Biri aile babası işte. Biri o da de aile, aile ailesi baba, ailesi babası benim. Hocam. Biri de iskele babası Budi Aynen abi. Aynen. <gülüyor> Derya Köroğlu <gülüyor> diyen var. <gülüyor> Zeynep Hanım. Budi Türkiye'de bir radyoda size iskele babası demişler. <gülüyor> bir cevap vermeyi düşünürsünüz. Hemen bununla ilgili bir film yapayım Paris'te geçsin. Kıvanç Bey demiş ki James Hetfield kamyon şoförüydü. Hadi canım. Yollar demiş. Yok canım o, o bıyıklardan dolayı ya. yok hayır canım. Ha, tamam El Dispress'li doğru söylüyorsun. Kamyon şoförü doğru. Kamyon Günaydın de... efendim. Günaydın. Merhabalar. Good morning. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Kimle görüşüyoruz efendim. Ben umut ya çok acayip bir durumdayım şu an Hayırdır? yeğenim yeğenim doğumda yani yeğenim doğuyor ona gidiyorum ama dayanamamı var edim ya yani böyle şey oldu ama hayır yaptım. hayırlı doğumlar olsun vallahi U Uğur getirsin saati. efendim Ülükler. uğur getirsin bu telefon göz mü olacak erkek yeğeniniz uğur, erkek mi e, erkek Ve e, şu anda işime oturuyorum. Gerçekten çok çıkınca çıktı. Aa belliydi isme unutursunuz. Heyecanlısın. <gülüyor> stres oluyor. yapmayın. Gerçekten hiç öyle. stres yapmayın. Her şey çok güzel olacak. Dayı mı oluyorsunuz? Amca mı oluyorsunuz? Söylüyorum. Amca oluyorum evet. kardeşim Uğur'un e, oğlu oluyor şu anda. Ona gidiyorum. E, ve cevabımızı vermek istedim. Ve cevap vermek istedim. Ama şu anda inanmayacaksınız ama unuttum. Sizin programınızda sık sık Çok heyecanlanmışsınız ya. Anne baba evet, bu ya. kadar heyecanlı değildir yani. <gülüyor> Ben anlıyorum ya, Umut Bey'i. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Şey, şey, Ekzaoğlu Bey tebrik e, ediyoruz şimdiden. Sağ ol. E, şey ensa bir e, konuk arıyordunuz sıklıkla müzisyen. Ben o cevap verdim. Kimdi aldım. ya? Vallahi kim, kim ya? Ekzaoğlu bizi eczacıyor. <gülüyor> Vallahi ben de hatırlayamadım bir türlü ya. Yani ya. eczacılardan bahsetmiyoruz bugün. Yani hem müzisyen hem, hem bir başka, başka mesleği, ha, mesleği olan. Işte, adını hatırlayamadım. Yani eczacı bir müzisyen arıyordu. Tam müzisyen, müzisyen aynı eczacı. Allah Allah. Bakalım araştıralım ya yani. bir bakalım. Oktay yaz sen. Tamam, çok teşekkür ederiz görüşmek üzere. Görüşürüz. görüşürüz hoşçakalın. Sağ olun, sağ olun, olun. Hayırlı doğumlar olsun. Doğuma gidene herhalde başka bir şey denmez değil mi? Beyefendi de zannedemiyorum yarın Atlas konserine gideceğini. <gülüyor> Bence Abisinin de yani. eşya taşıyacak bir şey yapacak. Gerçi kalabilir. yani doğuma giderken bizi arayan adam ertesi günde bizim konsere <gülüyor> gider gibi geliyor. Bana yani çok da... Irmak <gülüyor> Hanım ve Sonya e, demiş ki Ryan Gosling aynı cevabı verdi. Ryan Gosling mi? Oyuncu olmasına rağmen Müzisyenlik de yapmakta. Pardon, Ryan Gosling'in bir parçasını söyler misiniz bana? Ryan Gosling'in bir parçası. Genelde cover yapıyoruz abi. Alternatif demiş. Alternatif bak. Abi iyi güzel, güzel. Hmm, Rafete Roman, Esra Hanım hatırlatmış. Birkaç dinleyicimiz daha yazmıştı onu. Önceden müezzinmiş derler. Öyle Müezinmiş mi? Müezzinmiş derler. Günaydın efendim. Günaydın Huhu. Good morning. Bonjour. Ha Cihan Bey yazmış. Attila Atasoy. At Ha, doğru ya doğru ya, ya. Doğru ya. Sayın, kim olabilir kim olabilir doğru dediniz. Hmm, Dedeniz. De... A tabii. Ne iş yapıyormuş o? o Mototçi ve grafikerlik. Nasıl mı? Mod... Ha okumuş doğru. Ayrıca piyanist ve balet. Yalnız o zaman bu şey oldu ya. Biraz... ekmek göndermiş. Ne derler? Okumuş müzisyenler gibi bir şey oldu. Vallahi hakikaten okumuş müzisyenler. Hı. Müzisyen dünyası demek ki bizim öyle şeyde geçmek yani, lazım. Bayağı. Atilla Atasoğlu burada güzel örnek oldu. Adam hem dükkanının başında. Çünkü Esnaf başında bir başında tabii canım. Esnaflar Eczacılar gülüyor. odasına e, Ne o Bağlı mı denir Ne denir o Tutku bir tweet'i var Bağlı denir Üye, üye, üye. Tutku Hanım'ın tweet'i Yani O da bize bir Değişik bir ilgi olsun Güner İcivaoğlu oldu Avukat bu arada Haberiniz olsun O da bir bilgi <gülüyor> olarak Bir köşenizde bulunsun Bu dans yarışmasına katıldı ya Oradan belki şey olmuştur Şarkı söyledi mi orada Şarkı da söyler dans eder Güldüğünü hatırlıyorum ben Her şeyde İsterseniz reklamlarla Yine devam edelim. bir reklam, reklam ya. Ay Her tarafımız ya. reklam oldu. Tamam, iyi, tamam reklam olmasın. Tamam, olsun, olsun. Al, al, al, al, tamam, al. Tamam, tamam. Senin hiç tavrını çekemeyeceğim. Bir güzel şarkı dinleyelim ilk önce. <gülüyor> Think, thanks, neşemizi bulalım. Ondan sonra da reklamları dinleyelim sevgili sanatı severler. Radio türkçesiniz modern, Sabahlar. modern sabahların sonuna geldik sevgili dinleyiciler yarınki atlas konserinin kazananı belli oldu ama. E, zahmet etmiş yazmış dinleyicilerimizin cevaplarımızı okuyalım onlarla da aydınlanalım. Tabii. Onlarla da dahil Nasıl olarak. Zahmet etmiş yazmışlar. Zahmetin lafı mı olur Ege Bey <gülüyor> Kurban olurum. başımın gözümün üstüne Kurban. İşini, gücünü bıraktı insanlar. Yani Zahmetin lafı mı olur diyerek ne kadar kibar bir insan olduğunu da <gülüyor> ispatlamış olduğu yayında. Faiz, ağzına <gülüyor> sağlık diyorum. Ay ya sağ ol Oktaycığım, <gülüyor> teşekkür ediyorum. Ağzına Hayır. yirin yirin o, Okyanus sahili demiş ki barışmanço. Belçika Kraliyet Akademisi mezundur demiş. Hı hı. Ondan sonra bizi hakikaten biz burada okuyoruz ya hepsini kontrol etmeden. Evet abi. Bir takım dinleyicilerimizin de bize şaka yaptığını düşünüyorum ben yazılan isimlerden. Onlardan bir tanesi değil bu. Yalçın Bey demiş ki Bülent Ortaçgil müzisyen aynı zamanda yani slash kimya mühendisi. Doğru. Hı hı. Güzel. Ondan sonra bir de ben diyen dinleyicilerimiz var. Mesela Selim Çobanoğlu. Mesela Zeynep Tarkam. Hı -hı. Bunlar ben demiş mesela. Selim Çobanoğlu biliyorsunuz. Ne zaman ki biz derler o zaman kabul ederim ben. Ayçeşen de ben yazmış. Ayçeşen de ben yazmış evet. Ee, Doğru o da radyoca da yazmış. Radyoca Slash müzisyen slaş, yazar Slash. Okyanus sahili Ali Rıza Binboğa, Elektronik yüksek mühendisi. Allah Allah. Vallahi var ya bu müzisyen dünyası elektronik mühendisiyle mimardan geçiyor ya. Fuat Güner. Yani sadeki. Ee, i̇nşaat <gülüyor> mühendisi. Doğru. Demiş Okyanus Sahile. Ondan sonra müzisyenlik ülkede tek başına geçindirmediğinden başka iş yapmak zorunda e, kalmıyor. E, e, e. e, e. e, Zeynep, e. Zeynep Hanım demiş. O Halil Sezai Paracıkoğlu. Zeynep Hanım. Slash yazmadığı için bilemedim ben onun diğer şeyini, mesleğini. Ben de anlamadım. Paracıkoğlu. Paracıkoğlu, Soylu, Paracıkoğlu ha? mu Halil, Halil Sezai? Sezai? E tabii canım sen. O zaman zengindir ya aileden. Paracıkoğlu. Yani, soyadı kanunu çıktı. Ne soyadı kimse... alalım abi? Ya bizim etrafımızda, her tarafımızda ne var? sandıklardı falan. Para al, paracıklar. Paracıklar. Gelsin paracıklar. Ankara paracık. Komedi Kulübü yazmış bize. Ee, Gökhan Abur, jeoloji mühendisi. Slash. Slash müzisyen. Slash hava durumu sunuyor. Doğru. Ondan sonra o Gökhan Abur dediğimiz şey mi? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ne söylüyor evet, peki? Evet, fail. Not, not responsible Evet, öyle. O, o dönemlerde öyle şeyler söyledi Jazz. O dur, dönemlerde not, öyle şeyler. Not, Bu dönemlerde not, olsaydı not başka şeyler söylerdi. Kim devresiydi o ya? Dur, birinin demesi. Şevket yok. Uğurlu er mi? Yok, Şevket Uğurlu er değil de Ertan Ana falan gibi bir şey Hı -hı. geliyor aklıma. Okta, hiç bilmediğim isimleri söylüyorsun. <gülüyor> vallahi yıpratıyorsun beni <gülüyor> ya. Ali Gündoğdu Masum Kırmızı Gül demiş. Aslında Türkçü ama Masum Kırmızı Gül aynı zamanda yönetmen. yönetmen. Ben de sayıyoruz. Unutulmaz ama filmlerin yönetmeni. Canım konservatuar mezunu sayılmaz. Gözlerini Sadece. şaşı yaparak komedi filmi yaptı biliyorsunuz en son. Nasih Ondan sonra komediden bahsetmişken 28 Şubat'ta tatbikat sahnesinde 28 Şubat şovum süreci. olduğunu da e, hatırlatmak isterim. Güzel denk geldi. Biletlerde MyBilet'te sevgili Ayın son günü olması bir tesadüf mü yoksa bir seçim mi? Denk getirme. Denk değilim. getirme. Geçmiş bir denk. denk. Ha. Mesaj kaygılı tweetini tam okumamışım Zeynep Hanım'ın. Müzisyenlik ülkede tek başına geçindirmediğinden başka işi yapmak zorunda kalınlar. Başka işlemle zorundayız. Ekiş ona. Onu da söyleyelim evet. Zeynep Hanım onu bir öğrensin. işlerle geçiniyoruz. Çok teşekkür ederiz tweet alemini coşturan dinleyicilerimize. Şahsı ismimiz de Onur Bayer oldu. Onur Bey bizi iki defa aramıştı. Ee, Ve bu double double kaylandım. sürecinde çifte davetiyelere her bir araması için bir davetiye. 7 yani. Şubat yani kaba bir hesapla yarın, yarın saat 21'de Ruhut'ta Kızılay'da Atlas konseri var evet. onu da duyuralım gidenler davetiye kazanıp gidenler ayrı elinir de onun dışında biletini alıp şimdi yeni şarkıları mı söyleyecek? Şarkılar. E vardı tabii yeni İl, yok, şarkılar. yok. Dinlediğimiz İstanbul muydu şarkının adı? Tabanca. Tabanca, Tabanca. o Hı -hı. eski şey değil mi? İlk albümden şimdi bu konserde yeni albüm şarkıları da tanıtılır büyük ihtimalle. Diyelim neşemize neşe katacak bir Biri şey ya Bir şey diyeceğim. Biri olmasa başka bir şey çalar mısın? Başka bir şey çalalım. Şey çalar mısın Ege? Yabancı bir şarkı Yabancı mı? bir şarkı. Boniem'den <gülüyor> Sani çalar mısın bana? Çünkü güzel de bir hava var dışarıda. Bonnie M mi? Bonnie <gülüyor> M. Bonnie slash M. Vallahi Fahir böyle 40 yılda bir şarkı ister ama yani bildiği vardır istersen. bildiği vardır yani. Ne bildiği vardır. O yüzden Ege ne yap ne et. Gözünü seveyim. <gülüyor> Bu şarkıyı çal. Aman, çal, aman Ege. Biraz daha olur mu? Olmaz, olmaz. Ha, olmaz, evet. olmaz. İyi o zaman buyurun Bonniem Fireboy. Ay sağ ol vallahi sabah sabah. Güzel bir hafta sonu diliyoruz dinleyicilerimize. Güzel de olacak ama hakikaten. Hadi. Bugün yarın pazartesiyle yine Pazar biraz falan filan. Pazardan itibaren biraz soğuk. O yüzden keyfini çıkarın diyelim. Neşe üzerine neşe katacak şarkıyla veda edelim. Hoşça kalın. <gülüyor> Ya baba, baba. Yuh. Açıkon, açıkon. Yuh. Bir gün mükemmel bir gün olacak.